Çocuk Bahçesi Başsız Ad 10. Bölüm Yazan Paul Berra Radyoya uygulayan Musa Aydoğanoğlu Yöneten Asuman Korat Efekt Mehmet Turgut Sanatçılar Anlatan Işıl Poyraz Gabi Mezih Alataş Fernan Tolga Gariboğlu Tatav Toprak Sergen Marion Arzu Balkan Bombon Simge Serçuk, Rublo Erol Kardeşici Pepe Erdoğan Göze Sine Kaya Akarsu Lami Serhat Peko Volkan Özgömeç Tabi Fernan, Marion, Tata, Bombom ve diğerleri aynı mahallede oturan birbirlerine çok düşkün çocuklardır. En büyük eğlenceleri Fernan'ın başı olmayan oyuncak atına binmektir. Ama bir gün yokuş aşağı hızla giden Tata kaza yapar. Fernan tekerleği çıkan atı götürüp evlerinin bahçesine bırakır. Kazadan sonra çocuklar henüz sebebini anlayamadıkları garip olaylarla karşılaşırlar. Önce işportacı Rublo ardından başka adamlar atı çalmaya yeltenirler. Ama çocuklar onlara engel olurlar. Devreye Mario'nun köpekleri de girince kaçmak zorunda kalırlar. Aynı adamlar bu kez atı satın almak isterler. Çocuklar kabul etmeyince zorla almaya yeltenirler ama başaramazlar. Fernan'ın babası Baydoen atı tamir ettirir. Fakat adamlar çocukların peşini bırakmazlar. Doen müfettiş sineye gider. Sine büyük bir soyguncuk şebekesinin peşinde olduğundan olayla pek ilgilenmez. Çocukların bütün tedbirlerine rağmen başsız at bir gün çalınır. Ama bu kez daha garip olaylarla karşılaşırlar. Bir gece Rublo, Fernandların evine gider. Atı çalan adamlar yine onları izlemeye başlarlar. Müfettiş sine bu olayların soygunla bir bağlantısı olabileceğinden şüphelenir. Bu arada çocuklar tamire gideceği gün atın içinden çıkardıkları hurda parçaları arasında bir anahtar bulurlar. Adresi anahtarın üzerinde yazılı olan... Boş oyuncak fabrikasına giderler. Orada bir yandan eski oyuncaklarla eğlenirlerken... ...bir yandan da ne olduğunu bilmedikleri şeyi ararlar. Üzerinde başka bir adres yazılı anahtarı... ...bombunun elinden zorla alan adamlarınsa... ...bundan haberleri yoktur. Sen misin bebe? Evet benim burada. Ne oldu bir şey öğrenebildin mi Korkacak bir şey yok Olay polise yansımamış Emin misin Evet çocukları göremedim Ama anahtarın üzerinde yazılı olan eski kereste fabrikasının çevresini birkaç kez kolaçan ettim Değil polis bir tek insana bile rastlamadım Neden polise haber vermediler acaba Bilmiyorum Belki ciddiye almayacaklarını düşündükleri için e, At çalındığında ortalığı velveliye verdiler Ama pek kimse ilgilenmedi onlarla Müfettiş ne bile Sanırım bu işi öteki mahallenin çocuklarının yaptığını... ...onların da abarttığını sanıyorlar. Ya da akli dengesi bozuk insanların... ...aptalca bir hareketi olarak değerlendiriyorlar. Belki haklısın. Ama yine de emin olmalıyız. Bu iş en küçük bir hata yapmaya gelmez Pepe. Her şeyi bir anda berbat etmeyelim. Emin olana kadar... ...birkaç gün bekleyelim burada. Beklemek daha tehlikeli olur Rublo. Burası küçük bir kasaba. Ne kadar gizlensek de... ...belki bir gören olabilir... Öyle sanıyorum ki polis henüz bizden şüphelenmiyor. Ya da şüpheleniyor da neyin peşinde olduğumuzu bilmiyor. Bu yüzden elimizi çabuk tutmalıyız. Her geçen gün bizim aleyhimize. E ayrıca malları unutma. O konuda kaygılanma. Onu yıllardır tanırım ben. Kolay kolay oyuna gelmez. Eğer başarabilselerdi şimdiye kadar çoktan konuştururlardı. Asıl beni kaygılandıran çocuklar. Polise gitmediklerine göre... Marco ile Pierre. Belki onları görmüşlerdir bugün. Bir bilgi verebilirler bize. Bir şey görebiliyor musun Lamy? Hayır Sine. Işık yeterince aydınlatmıyor. Gölgeler gidip geliyor. Sanırım hayli kalabalıklar. Şu karşı köşeye kadar ilerleyebilirsek onları daha net görürüz. Peki oldu. Tamam gizlen şurayı. Fakat olamaz. Hepsi de çocuk bunların. Çocuk mu? Evet baksana. Oyuncakları çalınan çocuklar bunlar. Gözlerime inanamıyorum. Şu işe bak. Biz de görünmemek için ne sıkıntılara katlandık. Kaç gündür ortalıkta görünmüyorlardı. Demek buraya geliyorlarmış. Burası oyuncaklarını nasıl çabuk unutturmuş onlara. Baksana keyiflerine diyecek yok. Kimi maske takmış kimi elinde plastik kılıç almış. Gönüllerince eğleniyorlar. Önlerinde de bir yığın kutu var. ...tek tek içlerini inceliyorlar. İşe yarar sağlam oyuncak kalmış mı diye bakıyorlardır. Evet ama pek de oyuncak arılara benzemiyor. Savaş meydanına dönmüş burası. Her şeyi dört bir yana dağıtmışlar. Sanki başka bir şey araştırıyorlar. Son günlerde sen de her şeyden şüphelenir oldun. Ne var ki ne bulabilirler burada? Bilmiyorum belki de haklısın. Ama hava karardığı halde yine de evlerine gitmeyi niyetleri yok gibi. Baksana... Altın arayıcıları gibi dört elle sarılmışlar. Peki madem o kadar merak ediyorsun... ...hadi gidip kendilerine soralım. Bak göreceksin düşündüğüm gibi çıkacak. <gülüyor> Dur Lamin. Dikkatli olun arkadaşlar. Hugo boşa havlamaz. Sanırım yabancı birilerinin kokusunu aldı. <gülüyor> Şaşırdım doğrusu. Bunlar tam teşkilatla yerleşmişler buraya. Hemen fark ettiler bizi. O adamlara karşı almış olmalılar bu tedbiri. Hadi çocuklara görünmeden uzaklaşalım. Kendilerini gözetlediğimizi bilmesinler. Buradan çıktıktan sonra hemen karakola gidelim. Belki Rublo ile adamları buraya yakın bir yerde olabilirler. Beko'ya söyleyelim bir arkadaşıyla birlikte uzaktan izlesinler çocukları. Sen gördün mü onları Tatav? Evet iki kişiydiler. Çınar sokağına doğru gittiler. Peki kim olduklarını tanıyabildin mi? Hayır Gabi karanlıkta seçemedim. Tel örgüyü aşarken gölge gibi bir görünüp kayboldular. Burnumuzun dibine kadar geliyorlar haberimiz olmuyor. Mutlaka Rublo'nun adamlarıdır onlar. ...belki kendi de var Köpekleri atlatıp buraya kadar nasıl geldiler hala anlayamadım. Sezarla filisin kendilerine hayırları yok. Birinin gözleri görmüyor... ...ötekinin ayağı topal. Onları atlatmaktan kolay ne var? Sen öyle san o beğenmediğin köpekler. Bombon haklı Marion. Bizi korumak için iki köpek yeterli değil... Neden ötekileri de getirmedin ne kadar çok olursa o kadar iyi olur Ama Gabi o zaman da çok dikkat çeker Köpekler burada rahat durmazlar Çevrede oturanları rahatsız ederler Gidip polise şikayet ederler Evet evet haklısın bak bunu hiç düşünmemiştim Rublo ile adamları ellerindeki adresin yanlış olduğunun farkına vardılar sanırım Ben de öyle sanıyorum Bundan sonra daha dikkatli olmalıyız Yerimizi de biliyorlar Hiç tahmin etmediğimiz bir anda gelebilirler Vakit çok geç oldu Hadi gidelim artık Yarın yine geleceğiz değil mi Evet arayamadığımız bir tek depo kaldı Yarın bu saate kalmaz bitiririz sanırım Yarın bütün köpekleri istasyonun oraya toplayayım Yine bir gelen olursa getirmesi kolay olur Bunu daha önce neden akıl etmedin Marion? Yarın o adamların yerinde olmak istemezdim doğrusu <gülüyor> Üç gündür çocukları gözetleyeceğimize kasabayı kolaşan ettirsek daha iyiydi Sanırım o adamlar aradıklarını buldu sine. ...yoksa çocukların peşini bırakmazlar mutlaka ortaya çıkarlardı. Belki de izlendiklerinin farkına vardılar da mi? Bir süre gözden uzak kalmak için bir yere gizlenmiş olabilirler. E, çocuklar evlerine dağıldılar efendim. O adamları yine görünmediler değil mi? E, hayır. Yalnız e, onların yerinde olsam çocukların yanına yaklaşmazdım. Oyuncak fabrikasının çevresinde kuş bile uçurtmuyorlar. İçeriye bir girelim dedik. Hemen çevrenizi köpekler sardı diye. <gülüyor> evet zor kaçtık. Fabrikaya neden girdiniz pek? Ben size uzaktan izleyin demedim mi? Ee, söylemiştiniz ama bir yerde mecbur kaldık. Her gün hava kararınca çıkar evlerine giderlerdi. Bugün geç saatlere kadar çıkmayınca... Siz de merak edip içeri girdiniz. Evet. Sizi fark ettiler mi? Ee, sanmıyorum. Köpekleri görünce hemen uzaklaştık oradan. Hiç de düşündüğümüz gibi çıkmadı sine. İzlemenin bir yararı olmadı. Gerektiğinde nerede bulacağımızı biliyoruz. Artık peşlerini bırakalım onların. Daha fazla zaman kaybetmeden aramalara başlayalım he? Tanrı cezalarını versin Bana sorarsan biz burada boşuna oyalanıyoruz Ama kağıtta yazılı adres burası peper. Biliyorum Bu yüzden öfkeleniyorum ya Biz o bacaksızların oyununa geldik <gülüyor> Bunu ben de düşünmedim değil Ama onların böyle bir şeyi akıl edebileceklerini İyi ama yani... kaç gündür araştırmadığımız yer kalmadı bir çuval pirincin içinde taşaramıyoruz. Ufak tefek bir şey değil ki bu. Koskoca çuval. Hala aklım almıyor. Böyle bir şeyi nasıl? Çocuk değil, şeytanın ta kendisi onlar. Anahtarın kapıyı açmadığında anlamalıydık bunu. Uzun süredir kullanılmadığından kilit küflenmiştir diye kendi kendimizi kandırdık. Aklımız başıma gelince de kırdık kapıyı. Bizim için utanılacak bir durum. İşin en zor tarafını başaralım da. Son anda en kolay yerde birkaç bacaksızın elinde oyuncak olalım. Deli olmak işten değil. Evet haklısın Pepe. Şimdi düşünüyorum da demek bu yüzden anahtardan polise söz etmediler. Ama bu bizim için daha iyi oldu. Onlar bu işi oyun sandılar. Akıllarınca dolaplar çevirdiler. Sanırım kağıtta yazılı olan yerde kendileri araştırma yapıyorlar. Ya, ya paraları buldularsa? Yok sanmıyorum. Öyle bir şey olsaydı şimdiye kadar çoktan kokusu çıkardı Burası küçük bir kasaba Pepe Ne kadar gizleselerdi böyle bir haber anında bomba gibi yayılır Evet haklısın Soygun günlerce bütün gazetelerde manşet haber olmuştu Hadi topla çocukları daha fazla zaman kaybetmeyelim Hemen gidip bulalım şu bacaksızları Marion nerede gelmedi mi daha Buradayım Gabi biraz önce geldim Eee köpekleri toplayabildin mi Evet hepsi de eski istasyonun orada Uslu uslu benim ıslamı bekliyorlar Sen başlarında olmayınca dağılmazlar değil mi Hayır Tatav dağılsalar bile istasyonun çevresinde dolaşırlar Pek uzağa gideceklerini sanmıyorum Gelirken kimseyi gördün mü Hayır görmedim ben demir yolu boyunca geldim Sanırım onlar yine Çınar sokağından gelirler Oraya gözcü koydunuz değil mi Evet şu anda Kriki oradalar Zidorla ile de tren yoluyla tarlaları gözleyecekler ...şimdi hiç zaman kaybetmeden hemen işe başlayalım arkadaşlar. Fernan sen Meli ile burada kal. Ben bombonla şu köşedeki kutuları araştıracağım. Marion siz de Tata'la kapının arkasındakileri gözden geçirin. Peki. Bir gelen olursa gidip köpekleri getirmen kolay olur. Tahmin ettiğimiz gibi çıktı Pepe. Çocuklar bize yanlış adres vermişler. Bir maceraya atıldılar... Ama bunun çılgınca bir macera olduğunun farkında değiller. Biz bunu ta baştan anlamalıydık. Malar sırtında koca çuvalla onca yolu kat edip o fabrikaya kadar nasıl gidebilirdi? Trenden atıldığına göre paraları tren yoluna yakın emin bir yere gizlemek zorundaydı. Evet haklısın. Neyse. epi terledik ama yolun sonuna geldik sayılır. Şimdi onlar bizi fark etmeden hemen dağılalım... Buraya hava karardıktan sonra geliriz. Sürekli oyunumuz Başsız Atım'ın 10. bölümünü sunduk.